Alhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala abdihi ve resulihi nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyon bi ihsanin ila yevmiddin Ama abad bugün 23 Şubat 2014 Pazar İlmi Faideler serisi derslerimizin 5. dersi Bu derste biraz uluf sıfatını tanıyalım Allah Azze ve Celle'nin. Uluf sıfatı hakkında önemli bilgiler diyebiliriz. Bu bilgiler arasından bir kısmı ezberlenecek bir kısmı ezberlenmeyecek uluv sıfatı hakkında başlıklar vererek faydeler vereceğiz inşallah. Şimdi ilk faidemiz ulu sıfatı zati sıfattır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Zati sıfattır. Zati sıfat nedir? Devamlı Allah subhanehu ve teala da vardır. Meşiyetiyle bir alakası yoktur. Allah Azze ve Celle her zaman uluvdaydı. Her zaman nedir? Uluvdadır. Hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'den ayrılması diye bir şey söz konusu olamaz. Şimdi uluvun lugat anlamı na değinelim kısaca bu ezberlenecek. Ululu uluf lugat anlamı şu şekildedir. İbn Faris Rahimullah Allah diyor ki: "Mucemu meqaisü lugada" şöyle diyor diyor ki "el aynu ve lamu vel harful mu'tal harf." Ne yani, uluva baktığımız zaman ayn, lam ve vav harfinden oluşuyor. Buradaki sondaki vav nedir? İllettir. Tamam O yüzden diyor ki el aynu ve lamu vel harful mu'tal. Ayn, lam ve harf-i bir, yani, bir araya geldim mi? Yani uluf bir araya geldim mi? Aslün vâhidun bir asla delalet eder. Yedullu ale's sumu ve'l irtifâ. Yükseklik, yücelme, üstte olma anlamını işte, e içerir. Eee içerir. Lâ yaşuddu minhu şey'un. Lâ yaşuddu anhu şey'un. Ondan hiçbir şey şaz kalmaz. Yani bütün anlamlarının aslı aslında buna döner. Tamam? Bütün anlamlarının aslı bu uluv'a döner. Tamam? O yüzden diyor ki La yaşuddu anhu şey'un. Ayın, lam, harful mu'tel, aslun vahidun, tek bir asıldır, yedullu ala s yüksekliğe uluvluğa delalet eder, ve irtifa, o da bunlar aynı şeylerdir. La yeşuzdu anhu şey, hiçbir şey bu asılın dışına çıkmaz, şas kalmaz, tamam. Uluv'u o zaman anladık. Şimdi mesela örneğimiz diyoruz ki Allah uluvdadır, ne diyorlar bunlar? Uluv diyorlar, Allah'a nispet edilmez. Çünkü sen Allah yukarıdadır dersen Allah'a cihet nispet edebilirsin. Peki diyoruz ki bu türlü naslar var. Allah Azze ve Celle, Ali Te A'la Teala Mut'ali, bunları ne yapacağız? diyoruzlar ki onlar manevi uluva delalet eder. Yani uluvun anlamları onların indinde de cihet olarak da uluva delalet eder. Manevi anlamda da uluva delalet eder. Neden? Çünkü uluvun anlamlarının içinde bunlar vardır. Dolayısıyla sen uluvun anlamını iyice bildiğin zaman karşı tarafa şunu söylersin. Dersin ki Lugatul oluf, ma'rifeddir. İbn e, Faris'in de dediği gibi el-aynü ve'l-lâm ve'l-harfü'l-mu'tal aslün vâhidun يدل ala's-sumû'i ve'l-irtifâ', şey'un. Dersin ulûv yükseklik ve yüceliğe delalet Sen bu yükseklik ve yüceliğin manevi kısmını sınırlarsan buna delil ister, aslın dışına çıkmış olursun. Ben Allah'ın ulûf sıfatıyla diyorum ki hem manevi olarak ulûfdadır, en yücedir hem güç olarak uluvdadır en yücedir hem de zat olarak uluvdadır en yücedir. Neden? Çünkü uluv dediğin zaman bütün bu mertebeleri kapsar umumdur. Ee, az önceki söylediğimle bağlantı olarak şöyle bir şey diyebiliriz, şöyle bir soru soru soru sorabiliriz, atabiliriz ortaya deriz ki Allah'ın uluvundan maksat mutlak uluvdur. Bu da uluvun tüm mertebelerini kapsar. Bu uluvun mertebeleri nedir ve buna delil nedir? Bu uluvun mertebeleri üçtür. Bir Uluvuz zat, zatın uluvu yani zat olarak en üstü olma. Uluvul kahr, kahretme yani güç olarak en üstün olma, her şeyin üzerine galebe, galip olma. Ve uluvul Kadir, yani değer olarak, kadrin kıymetini diyoruz ya Türkçe'de kullanıyoruz kadir. Ve kadr olarak yani değer olarak Allah Azze ve Celle her şeyden değer olarak da nedir? Üstündür. Bunların hepsi uluvun anlamlarını kapsar. O yüzden uluvun mertebesi bu anlamla baktığımızda üçtür. Gücünün en üstte olması, zatının en üstte olması ve değerinin en üstün olması. Neden? Bunun delili ne diyoruz ki? El-uluv derken Allah Azze ve Celle, el-e'la bunları elif-lam kullanıyor başında. Bu elif-lam da istigrak ifade eder. İstigrak, içerme. Yani o cüzün altına hangi anlamlar giriyorsa bütün hepsini ne yapar? İçerir. Mesela uluv dediğinizde bir insan dese ki buradaki uluvdan maksat zatî uluvdur, deriz ki diğer ikisini yani değeri uluvu ve güç uluvunu, yüceliğini neden kullanmadın derse elinde bir delil olamaz. Çünkü umumu taksis etmiş olur, genel bir ifadeyi taksis etmiş olur. Keza aksi de söz konusu bir insan gelip derse ki uluvdan maksat Allah'ın yüceliğinden maksat değer olarak yüceliktir, güç olarak yüceliktir, zatî olarak yücelik değildir derse, Deriz ki, uluvun bütün bu anlamlarından sadece bir tanesini veya iki tanesini aldın, diğerini ne yaptın? İptal ettin. Bunlar da delil ister. Halbuki Allah Azze ve Celle kendisine uluvu nispet ederken başında eliflamlı ifadelerle kullanıyor, el ulu, el-a'la. Tamam Bunlar gibi el-a'la mesela. Bunlar nedir? Başındaki uluv, başındaki eliflam istihrak ifade eder. Yani bütün uluvun mertebelerini, çeşitlerini kapsar. Evet. Mesela biz uluvun anlamlarına anlamlarından bir tanesine ne dedik? Şimdi e, bizim asli itibariyle konumuzla alakalı olan zatının uluvda olması, değil mi? Mesela bu uluvun çeşitlerinden bir tanesine ne dedik? Dedik ki güç olarak, tamam? Azamet olarak üstün olma. Mesela buna delil dediğimizde Allah azze ve celle diyor ki inne firavne ala fil ardı. Muakkif firavun yeryüzünde uluvva Sahip oldu Şey mi diyeceğiz yani firavun çıktı Böyle herkesin üzerine havada duruyordu ne? Buradaki uluvun mertebelerinden Bir tanesi yani Büyüklendi, kibirlendi, güçlendi iktidar sahibi oldu Onu kibire, büyüklüğe e, Ceberute ne yaptı? İtti. Allah Azze ve Celle de, de Kibriya var ama bu Allah Azze ve Celle hakkında nedir? Kemaldir ama kullarda bu eksiklik olur Büyüklenme, kibirlenme değerini herkesten üstün görme. Anlatabiliyor mu? Bu anlamda baktığımızda burada Firavun'a uluv nispet ediyor. Ve bu uluv, zatî olarak her şeyin üstte olması anlamındaki uluv mu? Yoksa güç olarak, kibriya olarak e, bir uluv mudur? Tabii ki ikincisidir. Bunda kimsenin şüphesi yok. Biz bu ayetin ne bapta zikrettik, ne siyakta zikrettik. uluun anlamlarından bir tanesinin de ne olduğunu güç olarak, kuvvet olarak kibir olarak, değer olarak üstün olma. Tamam Ama Firavun burada yani üstünlük tasladı. Kibirlendi o anlamı kastediyor. İnne Firavne ala fil ardı. Yeryüzünde uluvva geçti. Uluv gerçekleştirdi. Yani güçlenme, büyüklenme gerçekleştirdi diyor Allah subhanahu ve teala. Peki uluvva neler delalet eder sorusuna? Deriz ki uluvva, kitap, sünnet, icma, akıl ve fıtrat delalet eder diyebiliriz. Kitap, sünnet, icma, akıl, fıtrat, his de diyebiliriz kısmen. Tamam Çünkü biz hissediyoruz. Yani bakıyoruz hep rahmet, bütün rahmetler yukarıdan geliyor, vahiy yukarıdan geliyor. Bu, bu his ne yapıyor? Buradan hissediyoruz ki Allah Azze ve Celle uluvdadır. Kitap, sünnet, icma, akıl ve fıtrat. Şimdi ulu ulu alakalı olarak önemli bir malumat var. Cihet kaç çeşittir dediğimizde bu çeşitleri kısaca açın. Cihet kaç çeşittir? Ve bu çeşitleri kısaca açın. Diye bir başlık attığımızda bunun hakkında şunları söyleyebiliriz. Cihet iki şekildedir. İki çeşittir. Bir, اِذَا اِذَا اَف۪يَّتٌ مُتَغَيِّرَتٌ بِحَسَبِ hayvan Canlıların, canlılar hasebiyle yani canlılara nispetle izafi, değişkenliğe uğrayan cihet. Yani canlıların nispetle değişkenlik ifade eden cihet. Birinci cihet budur. Yani şimdi buraya dikkat edelim. Şimdi üst kattaki adam mı biz uluğdadır dersek, mutlak uluğdadır dersek bu büyük bir problem. Neden? Şu anda diyelim ki biz şu anda ikinci kattayız. Üçüncü katta oturan adam Uluvdadır. Derse dersek mutlak bu büyük bir problem. Neden? Çünkü dördüncü kata göre o adam aşağıda. Ama ne oldu? Bize göre biz adamı yukarıda dedik. Dördüncü kattaki adama sorsan desen ki bu üçüncü kattaki adam nerede der ki aşağıda. Bize sorsan biz ikinci kattayız ya. Üçüncü kattaki adama deriz ki yukarıda. Şimdi ben sorsam mesela sana sorsam desem ki sağ nerede? Sağ tarafın nerede? Sen o tarafı gösterirsin. Ben sana derim ki kardeşim orası nasıl sağ oluyor? Orası sol değil mi? Çünkü kendime nispetle orası nedir? Sağdır. Keza ön arka desem ki ön taraf neresi? Sen dersin ki mesela bu tarafı böyle gösterirsin. Tamam mı? Arka tarafı da oraya gösterirsin. Ama arkasını sana dönen adama göre bu taraf ne olur? Arka taraf olur. İlerisi taraf ön taraf olur. Dolayısıyla cihet nedir? Cihet ikiye ayrılır. Birincisi İzafi ciyet, yani de, insanlar canlılara göre değişkenlik gösteren, değişkenlik arz eden izafi bir ciyet. Sana nispetle sağ olan bana nispetle sol olabilir. Sana nispetle yukarı olan bana nispetle aşağı olabilir. Sana nispetle e, ön olan bana nispetle arka olur. Ve meşhur ciyet zaten nedir? Altıdır, sağ, sol, ön, arka, yukarı ve aşağı. Çaprazlar onlar bizim kendi e, geometrik şeylerimiz. Yoksa onlar da yukarıdır, sağdır, soldur, aşağıdır falan. O yüzden desek ki kuş uluvda mıdır? Evet deriz bize nispetle. Evet ama mutlak kulağı değildi. Çünkü bir uçağa düşün, kuşun üzerinde uçuyor, uçakta konuşsaydık o aynı kuş aşağıda olmuş olurdu. Değişkenlik arz ediyor. Tamam? Mı? İşte Allah Azze ve Celle uluvdadır dediğimizde birçok insanın fık edemediği bir nokta var. Allah'ın uluvda olması bu değişkenlik arz eden cihetin alemin dışında olmasıdır uluv. Uluv budur. Yoksa sen dersen ki Uluf burası aşağıdaki adama göre burası, sağdaki adama göre burası Uluf değişkenlik arzı. Uluf nedir? Uluf bu alemin dışıdır. Tamam Allah bu alemin dışındadır. Uluf o'dur. Allah'ın Uluf o'dur yani. Tabii o yüzden hani dünya işte diyelim ki yuvarlak adam diyor ki işte buradaki adama göre Allah burada, buradaki adama göre burada. Bunlar boş şeyler. Uluf bu alemin dışı, dışıdır. O yüzden ikinci çeşit ney? Sabitetun lazime sabit cihet. O da nedir? Bu alemin dışıdır. Bu alemin dışı, bu alemin her noktasına göre nedir? Uluv'dur. Nerede olursan ol, bu alemin dışına sen ne dersin? Uluv dersin. Çünkü burada ol, mesela burada olalım, bu, bu alemin dışı çıkacaksın dışına değil mi? Bu alemin dışına. Bak sana uluv oluyor. Yukarıdaki adam olsun, yine ona ne oluyor? Uluv oluyor bu alemin dışı. Aşağıdaki adam olsun, bu alemin dışı ona ne olacak? Uluv olacak. Uluv bu alemin dışı, sabit ve lazım dediğimiz... Tamam o zaman toparlayacak olursak cihet kaç çeşittir? Diyeceğiz ki bu iki çeşittir. Bir, değişkenlik yani insanlara göre, canlılara göre değişkenlik arz eden izafi cihet. iki sabit ve lazım cihet. Tamam. Bu da hangisidir? Uluv ve suful ciheti. Yani sabit cihet hangisidir? Uluv ve suful. Uluv ve suful. Yani suful nedir? Uluv'un tam zıttı. Tamam. Suful ve uluf. Yani sabit cihet nedir? Değişkenlik arz etmeyen cihet nedir? 2'dir. Başka bir cihet yoktur. Yükseklik ve alçaklık. Bundan başka sabit hiçbir cihet yoktur. Bunun dışındaki her şey izafidir. Yukarı, aşağı, sağ, sol bunların hepsi izafi cihetlerdir. Birine göre sağ olan, birine göre sol olan cihet. Ama öyle bir cihet de vardır ki kesinlikle nedir? İzafi bir cihet değildir. Herkese göre eşittir. Birincisi alçaklık cihet, bu her zaman mutlak alçaklıktır. Bir de uluv cihet, bu da her zaman mutlak bir uluvdur. Mutlak bir cihettir. Mutlak uluvdur, hiç değişkenlik arz etmez. O da nedir? Bu alemin içi her zaman alçaktır, alçaklık cihetidir. Kendi içinde yükseklik, alçaklık diye ayrılır o ayrı. Sağ-sol diye ayrılır. Ama tek başına ele aldığımızda bu alem nedir? Bizim yaşadığımız bu mahluk alem nedir? Sufuldur, mutlak sufuldur, her zaman aşağıdadır, her zaman Neye göre? Bu alemin dışına göre. Tamam O yüzden diyoruz ki e, sabit cihet uluv ve sufulden oluşmaktadır. Yükseklik ve alçaklıktan oluşmaktadır. Birincisi dediğimiz gibi sağ, sol, ön, arka, aşağı, yukarı olmak üzere altı cihettir. Ancak bu cihetler nispidir. Birine göre ön olan, diğerine göre arka, birine göre sağ olan, diğerine göre sol, birine göre yukarı olan, diğerine göre aşağı olabilir. İkincisi ise eee Uluf e, ve suful cihetleridir. Uluf bu alemin ötesidir, üzeridir. Suful ise bu alemin içi, derinliği ortasıdır. Allah Teala ise ulufdadır, Yani bu alemin dışındadır. Bu alemin içinde değildir. İçinde demek zaten haşa e, hululiye mezhebidir. Allah Azze ve Celle'nin mahlukata hulul ettiğini e, iddia edenlerin küfür mezhebidir. Anladık. Uluv budur yani. ehl Sünnet'e göre. Şöyle bir konu atalım. Eşareler Allah her yerdedir diyorlar mı? Alimleri bu konuda ne demiş? Örnek ver diye bir soru atabiliriz ortaya. Deriz ki e, Allah Allah her yerdedir diyorlar mı? Veya her yerdedir mi diyorlar? Daha düzgün konu bir Türkçe. Hayatı, e, aynı mı? Aynı. Alimlerden kim ne demiş? Örnek ver. Şimdi cevap olarak diyoruz ki Allah her yerdedir demiyorlar. Eşariler. Hiçbir muhakkik eşari alim Allah her yerde dememiştir. Bilakis bunu kerih görüyorlar hatta bazıları küfür görüyor. Çünkü Allah her yerde deme hulüye mezhebi. Mesela bunu da bir tane örnek vereceğiz ki anlaşılsın. Ki bunun ne gibi faydaları var onda da deneceğim. Mesela İbnü i Fevrek. Farklı okunuyor. Fevrek midir, furek midir önemli değil. Muşkilü'l hadis var İbn-i Fevrek'in. hadis. Hatta Muşkilü'l hadis ve Beyanuhu adlı eseri var. Eşarilerin en meşhur kitaplarından hemen hemen meşhur bütün ehli Sünnet'in delillerini almıştır isim sıfatta. Hepsinin tevilini söylemiştir ve nasıl tevil edileceğini ve bunların delilleri nedir? Hepsini ne yapmıştır? Söylemiştir. İbn-i Fevrek Muşkulü'l hadiste bunu reddediyor açıkça. Yani delil dediğimizde mesela eşarların sözünden delil getirelim Allah'ın her yerde olmadığına dair tamam ne diyoruz ibn Ufa urak nerede söylüyor bunu Mushkilul Hadiste ne, ne diyor mesela diyor ki hazat tevili indana bu tevil yani Allah'ın her yerde olduğunu söyleme tevili bizim indimizde münkerdir li ajli şundan dolayı ennehu layacuz caiz değildir en yukal şöyle denmesi İnnallâhe teâlâ fi mekânin. Allah Teala bir mekândadır. Ev fî kulli mekân veya her yerdedir. Demek. Caiz olmadığı için bu tevil nedir? İndimizde münkerdir. Çünkü eşarlar ne derler? Peki La dâkhilel alem ve la hâricehu. Ne alemin içindedir ne dışındadır. Ne aşağıdadır ne yukarıdadır falan derler. Dolayısıyla buradan şöyle bir fayda e, ortaya koyuyoruz. Şimdi bu toplum nedir bu toplum? Avamdır. Bu toplumun bazı aydınları da var tabi. E, eşarilerden ve maturidilerden olan. Bu toplum avamdır. Geneli avamdır. Ve geneli kime bağlıdır? Maturidi ve eşarilere, da, e, eşarilere e, bağlıdır. Şimdi bunların akidesi genel olarak şuna inanırlar. Bunlar da gerçekten eşari mezhebini okudular da bildiler değil. Zaten avam Bunlar. Anne babalarından duydukları için, etrafında komşularından, akrabalarından, belki avam, avama yakın olan bu cami imamlarından vesaire bunlardan duydukları için Allah her yerdedir diyorlar. Yoksa kendi itikad ettikleri mezhepleri dahi bunların akidesinin küfür olduğunu söylüyor. Bu davette önemlidir. Avamı uyandırma anlamında önemlidir. tamam? Avamı uyandırma anlamında değerli de hatta diz ki bak sizin alimlerinizden İbn-i Fevrek de bunu bu şekilde ne yapmıştır? beyan edebiliriz. Febrek sadece bir örnek bağından. Eşari alimlerinin çoğu bunu açıkça ne yapmışlardır? söylemişlerdir. Aynı. O yüzden bunları bunu öncelikle beyan edeceğiz. Yani bu akidenin sizin her yerde olduğu akidesi sizin imamlarınıza göre de nedir? münkerdir. Hatta bazılarının söylediği gibi nedir? küfürdür. Tamam? E bunu da böylelikle bilelim. Şimdi ne alemin içindedir ne alemin dışındadırın bu olgunun yani olgu olarak zannedilen bu şeyin aslında bir hakikati yoktur. Bu da yeni bir fayda. Bu fayda içerisinde yani ulu hakkında bilgiler veriyoruz. Ne alemin içindedir ne alemin dışındadırın hakikati yoktur. Ancak yani şöyle bir, bir hakikat yoktur bir şey olacak da Zihnin dışında farazi olarak zannetmediğin hakikati olan bir şey olacak da bu şey ne alemin içinde olacak ne de dışında olacak. Böyle bir şey mümkün değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Ne aklen, ne hissen, ne fıtraten, ne şer'an. Böyle bir şey nedir? Mümkün değildir. Ancak bunun mümkün olabileceğini ispatlama adına çeşitli misaller getirmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki bizim elimizde örnekler var, bir şeyler verebiliriz ne alemin içinde ne alemin dışındadır diye. Mesela nedir dediğimizde diyorlar ki örneğin insanlık. İnsan değil ha, insanlık. Ne alemin içindedir ne alemin dışındadır. Hani insanlık, insanlık. Bize diyoruz ki, külliyatlar, şimdi insanlık bir külli bir değerdir. Tamam mı? Elle tutulur, gözle görülür böyle bir şey değil. Külli bir değerdir sadece aklın vasıf olarak kabul ettiği külli bir değerdir. Şey, külli, ha, külliyatlar bunlara külliyatlar diyor. Külliyatların hariçte hakikati yoktur. Sadece zihnin farazi olarak kabul ettiği şeylerdir. Mesela bir taşın aynı anda veya bir elin aynı anda veya herhangi bir cismin aynı anda siyah veya beyaz olduğunu sadece akıl farazi olarak kabul edebilir. Hatta akıl bile farazi olarak kabul etmekte ee, zorlanır. Şu anlamda zorlanır. O farazi ettiği şeyi tasavvur etmeye çalışırsa, yani onu bir cisimde düşünmeye çalışırsa oturmaz. Bir an ya siyah ola, si, siyaha kayar zihin, bir an ya beyaza kayar. Aynı anda siyah ve beyaz bir şey hayal bile edemezsin. Düşünmeye çalış, ya aklın koyuluğa doğru kayacak, ya beyazlığa doğru, açık renge doğru ne yapacak? Kayacak. İki şeyi aynı anda düşünemezsin. Taşın veya o cismin yarısının beyaz veya siyah olduğundan bahsetmiyorum. Tamamının aynı anda yani salise dahi oynamadan aynı anda hem beyaz ve hem hayal olmaz. Sadece zihnin farazı olarak kabul edebileceği bir şeydir. İşte külliyatlar da zihnin farazı olarak kabul edeceği bir şeydir. Biz Allah'ı farazı olarak mı kabul ediyoruz varlığını yoksa Allah azze ve celle gerçekten var mıdır? Eşarilere göre? Gerçekten de vardır. Dolayısıyla sizin bu insanlık ve buna benzer söylemiş olduğunuz şeyler zihnin farazı olarak kabul ettiği şeylerdir. Bunları yabana atmayalım. Bunlar eşyarilerin çok sık gündeme getirdiği şüphe olarak şeylerdir. Ha? Yani bir tane eşyanın ortada attığı değildir. Hemen hemen her böyle eşyariye, ehl-i sünnete eden bu ve benzeri şeyleri getirir. Yani. O yüzden bunu bilmemiz lazım. Deriz ki bunlar sadece bu külliyatlar, bu tür külliyatlar hariçte, yani zihnin dışında hariçte hakikati olmayan zihni şeylerden ibarettir sadece. Zihnin dışındaki insanlık sadece, Nerede olur? Sen insanlığı zihnin dışına çıkar, mutlaka birisine ne yapması lazım? İsabet etmesi lazım. Zihnin dışında da hakikatinin olabilmesi için. Dersin ki bunun mesela insanlığı çok Yani birisine isabet ettirmen lazım. Tutup havada duramaz. Zihnin dışında çıktığı an birine isabet eder. Havada bir yerde duramaz, bir boşlukta duramaz, birine isabet etmeden duramaz. O yüzden zihin sadece onu farazı olarak kabul edebilir. Farazı olarak ne yapabilir? Kabul edebilir. Bir taşın siyah beyaz olduğunu zihin farazı olarak kabul eder. Zihinden çıkar bir yere isabet ettiremezsin. Ettirirsen o zaman zaten hakikati dışarıda vardır ama ettiremediğin zaman o sadece zihnin farazı olarak kabul ettiği şeyler olur. Ama bazı külliyatlar vardır ki dışarı çıktığında, dışarı, zihinden dışarı çıktığında birisine isabet etmesi lazım. İsabet ettiği zaman birine o adam bu alemin içinde oluyor o zaman değil mi? Dolayısıyla onların sözü iptal olmuş oluyor. Hani onlar dediler insanlık diye bir olgu var bu ne alemin içinde ne alemin dışında. İnsanlığa alemin içinde dersen hani nerede bu insanlık göster bakayım nedir insanlık? Hı? Nedir insanlık? Dersen ki işte bak bu adamın insanlığı o sen kayıtladın diyecek bak bu adamın insanlığı dedin diyecek. Ben insanlığı istiyorum bana göster nerede bu alemin içinde? biz dedik ki insanlık zihnin farazı olarak kabul ettiği hakikat olmayan bir şeydir. Birine isabet etmediği müddetçe. Çünkü o adam var diye biz insanlık diye bir olguyu kabul ettik. Birileri var diye biz bu yani hariçte bu alemin içinde birileri var diye biz insanlık diye bir olguyu kabul ettik. Anlatabiliyor muyum? Bunlar o yüzden devamlı zihnin farazı olarak kabul ettiği şeyleri getiriyorlar. Ve diyor, mesela diyorlar ki şey de böyledir aslında. Yani bu insanlık ve benzeri birçok şey. Soyut dediğimiz hiç birisine isabet etmediği müddetçe bir anlam kazanmayan şeylerin hepsi nedir? Zihnin şeyleridir. Dolayısıyla aslında bunlar ne, neyi kabul ettiler farkına varmadan? Hani biz dedik ya ne alemin içinde ne alemin dışında ne gibi bir olgu olabilir ki var olan dediğimizde? Dediler ya insanlık. O zaman Allah'ı ne yaptılar? İnsanlıkla bu anlamda eşit tuttular. Eğer insanlık sadece zihni şeyse ki bu zihni şeydir. O zaman da bu Allah'ın sadece zihni varlıktan ibaret olmasını gerektirir. Bu da nedir? Küfürdür yani. Hatta Allah hakikatte yok sadece zihnin farazı olarak kabul ettiği bir şeydir dediği gibi. Bazı aş aşırı dinsiz felsefecilerin ileri gittiği şey gibi. Evet. Bu faydayı de bitirelim. Mülk Suresi 16. ayete bir değinelim. Meşhurdur. Evet. emintum men fissemâ'i en yaksife bikumul arda fe idâhiyyetir. Şimdi bunlar meşhur. Hani bunlar özel bir fayda olmazsa söylemeyiz. Çünkü meşhur herkesin. Yani burada sıradan bir şey anlatmayacağız. Özel bir şey anlatacağız. O yüzden veriyoruz bunları. Yoksa zaten bu ayeti ve benzeri ayetleri herkes biliyor. Evet, Ayet şu mülk sürenin sinin ayeti hakkında ayetinin Allah'ı Allah'a delalet ettiğini gösteren delil. Şimdi mülk suresinde şöyle diyor. Göktekinin sizi yere batırmayacağından sizi yere geçire vermeyeceğinden emin mi oldunuz diyor. O vakit görürsünüz ki yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Bu ayetteki bu bu ayette semadaki kastın yani semadekinin kast semadekinin ifadesindeki kastı Allah'tır. Buna delil nedir ve aşağı işaret alimlerinden kim bunu kabul etmiş ve tevil etmiştir? Faydası burada tamam mı? Çok önemli. Şimdi emintummen fissema semada olanın sizi yere batıramayacağından, batırı vermeyeceğinden emin mi oldunuz derken bu çeşitli kavillerle, sözlerle ne yapılabiliyor? Tevil edilebiliyor. İşte o bir melektir. Falan değil mi? Denebiliyor. Şimdi biz bunu Allah'a ne yapıyoruz? Hamle diyoruz. Raci olan da nedir diyoruz? Allah'a hamle olmasıdır. Şimdi bu ayeti verdikten sonra şöyle bir soru atabiliyoruz başlık olarak. Semada olanın sözünden kastın Allah olduğunun delili nedir bu ayette? Ve eşare alimlerinden kim bunu kabul etmiş? <gülüyor> sonra da tevil etmiştir. Şimdi şudur, ehl Sünnet'te kayda vardır. Asıl itibariyle bir ifade geldiğinde, bir ifade ortaya geldiğinde gündeme ama o ifade birisine nispet edildiğinde yani bir varlıktan bahsedildiğinde ve o varlığın kim olduğu bizzat o cümlede net söylenmiyorsa şudur şudur diye. Mesela semada olanın derken Allah'tan bahsetmiyor, direkt Allah demiyor değil mi? İşte bu şekilde siyaklar geldiğinde <gülüyor> kim olduğunu anlamanın çeşitli yolları vardır. Mesela karinelerle biz bunu ararız. Mesela <gülüyor> harici bir delil bunu açabiliyordur. Başka bir ayet gelmiştir. Buradaki semada olanın Allah olduğunu söylemiş olabilir. Bir hadis gelmiş olabilir. Sahabeden sözler, nakiller gelmiş olabilir. Veya ayetin siyak sibakı olabilir. Önü arkası. Mesela bir ayette kapalı gibi görülen, ilk bakışta bazı insanlara kapalı gibi görülen ee, o kapalılığı en iyi açan, en iyi beyan eden, ortaya koyan, karinelerden bir tanesi nedir? Siyak-sibak karinesidir. Ön ve arka. Tamam. Ancak e, tam, tamam budur. Bir şey söyleyecektim. oraya e, maslahat görsek söyleriz. Olay budur yani. tam Siyak-sibak karinesi beyan eder bunu. Biz de diyoruz ki bu ayetin siyak-sibakı Allah'a delalet ediyor. Ayetin öncelerine bakalım. Hep Allah'tan bahsediyor. Sonra bu mülk 16'dan bahsediyor. Sonra yine Allah'tan bahsediyor. Alalım ayetleri. Diyoruz ki Allah'ın semada oluşunun yani semadakinin Allah olduğuna delil siyak ve sibaktır. Çünkü bu siyak ve sibak yani ayetlerin önü arkası, siyak önü ve arkası hep Allah Subhanahu ve Teala'dan bahsediyor. Asıl olan siyaka göre anlama hamletmedir. Asıl olan nedir? Ayeti siyaka göre eee siyaka göre anlam vermektir. Ayetlerin siyaki şu şekildedir görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için 12'den itibaren alıyoruz. Mülk 12'den itibaren alıyoruz. 16'ya kadar devam edeceğiz. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. 13 sözün, sözünüzlü gizleyin yahut açığa vurun. Şüphe yok ki o gönüllerde olanı bilir. 12 kimden bahsediyor? Allah'tan. 13 Allah'tan. Herkesin ittifakıyla. 14 Yaratan bilmez mi? O haberdir habirdir. Kimden bahsediyor? Allah. 15. O yeryüzünü sizin ayaklarınız altına serendir. Kimden bahsediyor? Allah. Haydi onun üzerinde yürüyün. Yani o yeryüzünün üzerinde yürüyün. Ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş onadır. Kimden bahsediyor? Allah. Sonra işte o göktekinin, ondan bahsediyor. Göktekinin sizi yere batırmayacağından göktekinin sizi yere batırmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bak devam ediyor. Rahman diye devam ediyor. 17'den itibaren. Bakıyorsun ayetin önü Allah sonrası yine Allah Azze ve Celle'den ne yapıyor? Bahsediyor. Şimdi bir insan gelse dese ki tefsir usulünde şöyle bir kayda yok mu? Bazen Allah bir olaydan bahseder. Sonra o olayın dışında tamamıyla o olaydan koparıp o olayla pek alakası olmayan başka bir şey zikreder. Yani siyaktan koparır meseleyi başka bir şey zikreder. Sonra yine devam eder ve eski siyakına geri döner. Yani ben mesela şimdi Ahmet'ten bahsediyorum. Ahmet şöyle, Ahmet böyle. Bir an Mehmet'e geçiyorum. Hiç alakası yok Ahmet'in Mehmet'le. Arkadaşı da değil, kardeşi de değil. Hiç alakası yok. Mehmet'ten bahsediyorum. Mehmet'le sözüm bittiği halde yine Ahmet'e dönüyorum. Böyle bir şey mümkün değil mi? Mümkündür. Kur'an'dan örnekleri de vardır. Ama nedir bu? Aslın hilafınadır. Sen bunun siyaktan koparıldığında sen delil getireceksin. Tamam. Benim delil getirmene ihtiyacım. Mesela Allah Azze ve Celle Nebis'in hanımlarından bahsediyor değil mi? Ondan sonra Allah sizi temizleyecektir. Ey ehl diyor. Doğru mu? Sonra yine peygamberin hanımlarından bahsediyor. Biz diyoruz ki bak o zaman peygamberin hanımları ehli beyt'e dahildir şialara reddi olarak. Neden? Ayetin ehli beyt'in öncesi neden bahsediyor? Ehli beyt'in öncesi neden bahsediyor? Peygamberin hanımlarından. Ehli beyt'in sonrası peygamberin hanımları. Peygamberin hanımları tamamıyla iki ehli beyt ayetleri arasında ortada gelmiş. Demek ki peygamberin hanımları ehli beyt'ten. Şiaların reddiyesi nedir? Bunu iyi bileyim. Şiaların hediyesi diyorlar ki tamam Asıl itibariyle siyak alırız. Bak onlar da zaten bu vehme düşüyor. Aslı itibariyle siyak alırız. Ama bu demek değildir ki Allah azze ve celle bazen meseleyi siyakından, akışından koparmaz. Biz diyoruz ki evet doğru Allah azze ve celle bazen siyakı akışından, akışından koparır ama sen bu hüküm, bu mesele bu siyaktan kopmuştur diyorsan, mustakil bir meseledir diyorsan ne yapacaksın? Özel bir delil getireceksin. Çünkü asıl olan siyakı etmektir herkesin ittifakıyla. Doğru mu? Asıl olan siyaka hamletmektir. Bunu iyi bileceğiz. Onlar külfet altındadır biz. Değil. Onlar delil getirir biz. Değil. Şimdi İbnü Fevrek, eşari alimlerinden kim bunu kabul ediyor? Diyor İbnü Fevrek semada olanın yani emintum menfis sema e, diyor ki şu şekilde tevil edilir diyor. Buradan murat diyor semada olanın üzerinde olandır diyor. Tamam. Yani semanın içinde değil de üzerinde olandır. Çünkü biz de ne diyoruz? Semada olan ne demek? Aslında semada olanın derken semadan kastın mahluk semasa semanın üzerinde olan diye ne yapacağız? Tevil edeceğiz. Eri Sünnet olarak yani tefsir edeceğiz. Semadan kasıp uluvsa ne Bizzat uluvdadır diye içindedir diye ne yapacağız? Tevil edeceğiz. İşte bunu ikrar ediyor burada semanın üzerinde olan demektir diyor. Ancak biri bunu uluv ve irtifa ya çevirirse diyor ki buradaki uluv yani manevi bir ulvudur. Yani Allah olduğunu ka kabul etti ancak diyor buradaki yüksek semada olanından kasıt manevi olarak yüksekte olandır diyor. Tamam? O zaman eşari âlimlerinden de ne itiraf var? Bir kısmı şairinden buradaki semada olandan kasıt Allah'tır. Ama tevil edilmesi gerekir. Nasıl tevil? Sema diyor yücelik demektir. Yani yücede olanın Yüce olanın sizi yerin dibine geçirmeyeceğini. Bizim asıl e, öğrenmek istediğimiz, asıl kabul etmek istediğimiz şey, asıl faydalanmak istediğimiz eşsari aleminden yani siz de kabul ediyor musunuz? Ondan sonraki tevil sizi ilgilendirir. Ama sizin de itibar, itirafınıza göre buradaki kasıt nedir? ve hazırlayacak. Nerede söylüyor bunu? Hadiste yine söylüyor İbnü i Fevrak. Bu faydayı da geçiyoruz. Şimdi uluv alakalı kaç dakika oldu bu arada? Tamam. Şimdi uluv alakalı şeyler bitti. E, vermek istediğimiz şu makamda vermek istediğimiz faydalar bitti. Yeni bir fayda diyelim. İstiva sıfatı hakkında bir de önemli bilgiler verelim. Çünkü istiva sıfatı ile uluvun yakın ilişkisi vardır. Çünkü ikisinde de uluv söz konusu. Ama istiva ayrı bir sıfattır, uluv ayrı bir sıfattır. İkisinde de uluvluk söz konusudur. İkisinde de yüksekte olma söz konusudur. Burayı vurgulayayım. Uluv sıfatı ile... Ali, A'la, Ta'ali, Ta'ala, Mut'a'ali. Bunlar uluv sıfatını ifade eden bu, bu naslardaki uluv ile istivanın uluvu ayrı ululardır İkisi de uluvu delalet eder. İstiva özel bir uluvdur. Tamam. Ebir uluv ise genel bir uluvdur. Şimdi bunlara değineceğiz. Diyoruz ki uluv sıfatı ile istiva sıfatı arasında iki fark zikret diye bir başlık atarsak şu iki, iki farkı şöyle zikrederiz. ulu akli ve haberi sıfatlardandır derler ilim ehli. Çok bu ıslahlara gerek olmamakla birlikte manasını anlama cihetinden önem taşır. tamam? Birincisi ulu akli-haberi sıfatlardandır. Şimdi akli-haberi sıfatlardandır ne demek? Bunu iyi anlamamız lazım. Çok önemli bir nokta. Akli ve haberi sıfat ne demek? Yani akıl uluva delalet eder. Tamam, akıl uluvva delalet eder. Yani nas gelmediği zaman da Allah'ın uluvda olması gerektiğini akıl ne yapar? Talep eder, ister, kabul eder. O yüzden akli sıfatlar dendiğinde ne denir? Mesela ilim, ilim akli sıfatlardandır. İlim, akli sıfatlardandır. Akıl bunu bilir, yani bir yaratan bilir, olduğunu bilir. Mesela yaratan hiç bilmez mi diyor zaten Allah bak. Aklımızı çalıştırın diyor. Yaratan hiç bilmez mi? Demek ki akıl benim ilmime delalet eder diyor Allah. Bak bu çok önemli bir ayettir. En önemli Eylül Sünnet'in menhecini oluşturan ayetlerden. Yaratan hiç bilmez mi? Ela ya'lemu men halaka ve huve latiful habir. <gülüyor> Yaratan hiç bilmez mi o latiftir, habirdir. Tamam. Ama neden ayrıyetten haberi dedik? Bak. Uluv akli ve haberi sıfatlardandır. Akli kısmını anladık. Neden haberi ediyoruz? Çünkü haber gelmiş onun hakkında. Haber ne? Kur'an veya sünnetten bir haber gelmiş. O yüzden bizim aklımızın her delalet ettiği Allah'ta böyle olması gerekir. Bu Allah'ın sıfatıdır diyemeyiz. Ne diyeceğiz? Haber de gelecek ki onun hakkında. Anladın mı? O yüzden uluf hakkında akıl delalet ediyor Allah'ın uluf sıfatına ama bir de ayrıyetten haber gelmiş bunun hakkında. Kur'an'dan bir haber gelmiş, sünnetten bir haber gelmiş. O yüzden uluf nedir? Akli ve haberi. Ama bazı sıfatlar vardır sadece haberidir, akli değil. Mesela el. El olmasa, el hakkında bize haber gelmezse biz el diye bir sıfatın olduğunu aklen bulamayız. O zaman bazı sıfatlar vardır akli ve haberi. Hem akıl delalde hem de onun hakkında haber gelmiştir. Bazı sıfatlar da sadece nedir? haberidir. Yani sadece haber yoluyla biz biliriz. Aklen biz bunu bilmeyiz. Yani Allah Azze ve Celle gecenin üçte birinde inmesine haber veriyor bize. Bu haberi midir, akli midir? Sadece haberidir. Tamam. Aklın buna dahli yoktur. Ancak şurada çok önemli bir nokta var. Mesela bu, bazı ders halkalarında da gözden kaçan bir durum. Buna dikkat edeceğiz. Diyeceğiz ki bazı sıfatlar vardır. Sadece haberidir ama, mesela el gibi. Sadece haberle anlarız ama Haber sabit olduktan sonra akıl da onu ne yapar? Kabul eder. Akla ters değildir. Yani Allah'ın elinin var olması akla ters midir? He? Değildir. Akıl bunu reddediyor mu? Değildir. Var var elhamdülillah. Semine ve ata'ına. Ne gibi bir problem var? Bizim elimize benzemedikten sonra. Tamam Bu çok önemlidir. O zaman diyoruz ki bazı sıfatlar vardır. İptida, en başlangıç olarak akıl zaten onu ne yapar? Kabul eder. Bazıları da haber sabit olduktan sonra iptidaen değil başlangıç olarak akıl kabul etmemekle birlikte haber yoluyla sabit olduktan sonra akıl onu ne yapar? Kabul eder. Vurguluyorum. Başlangıçta direkt akıl onu sabit kılmadıktan sonra yani kabul etmedikten sonra veya tespit etmedikten sonra başlangıçta tek başlangıçta akıl onu tespit etmemekle beraber o sıfat hakkında bir haber geldiğinde akıl hemen ne yapar onu? Kabul eder. Akla ters değildir. O zaman ikinci sıfat nedir? Şey ikinci sıfat türü nedir? Haberi sıfatlar. Birincisi akli ve haberi sıfatlar. Birinci çeşit sıfatlar akli ve haberi sıfatlar. ikinci çeşit sıfatlar haberi sıfatlar. Peki uluv hangi kısımdandır? İstiva hangi kısımdandır? Diyoruz ki uluv akli ve haberi sıfatlardandır. Yani akıl bunu haber gelmeden önce de bunu tahmin eder bilir. Tamam ama ayrıyeten hakkında da haber gelir. İstiva ise sadece haberi sıfatlardandır. Yani Allah bize haber vermeseydi biz akıl yoluyla Allah'ın bir arş yaratmış, böyle bir arşın üzerine istiva etmiş diye bir şey bilemezdik. Her şeyin üzerinde olduğunu bilirdik ama istiva olarak bir sıfat ne? Bilemezdik. Tamam. O zaman birinci fark nedir? İsti Uluf, akli, haberi sıfatlardandır. İstiva ise mahd yani sadece Haberi sıfatlardandır. Bu birinci fark. Uluv istiva sıfatı arasındaki birinci fark. İkinci fark uluv zati sıfatlardandır. İstiva ise nedir? Fiili sıfatlardandır. Yani uluv her zaman Allah subhanehu ve teala da vardı. Ezelen, ebeden de vardır olacaktır. Tamam. Ama istivaya gelince bir, dua, bir dönem Allah'ın arşe istiva etmesi diye bir şey söz konusu değildi. Neden? Çünkü arş yoktu bir dönem. Yani dilemesine bağlı. Allah diledi ve ne yaptı? Arşın üzerine istiva etti. Diledi ve arşın üzerine ne yaptı? <gülüyor> arşın üzerine istiva etti. Yani dilemesine bağlı. O yüzden zaten fiili sıfatların en bariz özelliklerinden biri nedir? Allah'ın dilemesine bağlı olmasıdır. Sesli olarak sayabilecek miyiz ilk ikisini? Birinci fark ve ikinci fark nedir? ulula istiva arasındaki birinci fark nedir? Akli hem haberis sıfatlardan istiva ise evet. haberis haberi sıfatlardandır. Ulu, evet. E, Zat, i̇kinci fark. İkinci fark ulu zati sıfatlarda istiva ise e, haberis haberi sıfatlar. Haberi tamam. O zaman diyoruz ki ulu genel bir ulu ulu sıfatı, ulu sıfatı genel bir uludur. Tamam. Genel bir uludur. Yani her şeyin üzerinde zaten genel bir uludur. Her şeyin üzerindedir. Tamam. Ama istiva ise özel bir uludur Yani Allah sadece arşın üzerine istiva etmiştir. Bizim üzerimize istiva etmemiştir haşa. Bu koltuk üzerine istiva etmemiştir. İşte yolda yürüyen, yolda olan bir arabanın üzerine istiva etmemiştir. Ama Allah benim üzerinde de uluvdadır. Uluv çünkü geneldir. Bu koltuğun üzerinde de uluvdadır. Arabanın üzerinde de uluvdadır. Yolda yürüyen karıncanın üzerinde de nedir? Uluvdadır. Uluv geneldir. Her şeyin üzerindedir. İstiva ise biz diyemeyiz Allah Allah. Benim üzerime istiva etti. Allah bu dünyanın üstüne istiva etti. Çünkü Allah yukarıdır. Ha istiva özel bir istiva. Özel bir uludur Keyfiyetini bilmiyoruz. O yüzden arş istivaya arş has kılmıştır. Arş ne? hangi sıfata arş kılınmıştır? Has kılınmıştır istiva'ya. Ama uluvva bütün mahlukat. Bütün mahlukat üzerinde uluvdadır Allah. Tamam. O zaman ikisinde de uluv yüksekte olma söz konusu. Ama istiva uluvun has uluv ise uluvun am denir. İstiva özel bir uluvdur. Ebir uluv ise genel bir uludur, Tamam İstiva'ya tam olarak ne yazalım, bir şey var. İstiva hasun Özel uluvdur evet. yani İstiva özel uluvdur Bildiğimiz o Ali aleyhisselam mutali dediğimiz o ululuk Genel zatı sıfat olan o ululuk da nedir? Genel bir uludur, Tamam <gülüyor> Bunlar çok ince detaylar Bunlar bilinmediği zaman sıfatlar Meseleler birbirine karışır Bunları o yüzden bileceğiz bir de zaten ikinci farkı söyledik. İstiva dilemesine bağlı. Dilediği zaman istiva eder, dilediği zaman istiva etmez. O yüzden buna ne diyoruz? İstiva fiili sıfatlardandır. Tamam. Ama genel uluv nedir? Genel ulu zatı sıfatlardandır. Şöyle diyeceğiz. Şöyle bir tabirle toplayabiliriz. Deriz ki uluvun has, özel ulu olan istiva... Uluvun khas parantez içerisinde özel uluv olan istiva e, fiili sıfatlardandır. Uluvun âmmun genel uluv anlamındaki. ulu ise zati sıfatlardandır. Evet. Şöyle diyelim ki anlaşılsın bu meseleyle bağlantılı olarak. Şimdi biz ne dedik? İstiva zati mi fiili mi? Bu da yeni fayda istiva ile alakalı. İstiva zati mi fiili mi? Bu yeni yeni ol fayda ama o istiva meseleleriyle alakalı bilgiler diye bir başlık attık yaz ya önce uluğu bitirdikten sonra. O başlık altındaki önemli bilgilerden birisi. Ama bu bilgi ayrıyetten bundan önceki bilgiyle çok yakından ilişkisi var. Evet, yani şöyle dedik, şöyle dedik, dedik ki, ulu istiva hakkında önemli bilgiler dedik, alt başlık olarak dedik ki, ulu sıfatı ile istiva sıfatı arasında iki fark zikretti. Farkı zikrettik ve anlattık, tamam. Şimdi bu ile alakalı çok yakından ilişkisi olan bir fayda daha, bir bilgi daha veriyoruz. Diyoruz ki, istiva meşiyete bağlı olan fiili sıfatlardandır. İstiva meşiyete bağlı olan fiili sıfatlardandır, bunu anlattık zaten değil mi? Meşiyete bağlı olan, Allah'ın dilemesine bağlı olan fiili sıfatlardan. Uluvun dilemesi, Allah'ın dilemesiyle yaptığı bir sıfat diye bir tabir yok. Zaten her zaman Allah'ta var zaten sıfat. Diyoruz ki istiva, meşiyete bağlı olan fiili sıfatlardandır. Buna göre Allah'ın arşa istiva etmesinin üç hali vardır. Bu cümle önemli. Buna göre Allah'ın istiva, arşa istivasının üç hali vardır. Bu hallerdeki istivanın durumunu zikrediniz dediğimizde, şöyle bir açıklama yapacağız üç hali vardı. Evet üç hali vardı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birincisi, yeri göğü yaratmadan önceki durumu. İstiva, Allah'ın istivasının durumu. İki, öncelikle bu başları verelim sonra içini açacağız. iki yeri göğü yarattığı esnadaki durumu. Üç, yeri göğü yarattıktan sonraki durumu. Şimdi, yeri göğü yaratmadan önceki durumuna en son geçeceğiz. Tamam ikinci kısmı alıyoruz. Yeri göğü yarattığı esnadaki durumu. Bu durumda Allah arşı istiva etmiş miydi? Hayır. Tamam mı? Yeri göğü yaratırken Allah arşı istiva etmiş değildi. Delil Huvellezî haleqas semavâti vel arda fî sitteti eyyâmin Huveallâhullezî haleqas semavâti vel ardı ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin thümme istavâ ala l'arş Veya tabi buna benzer ne var? Ayetler var. Huveallâhullezî haleqas semavâti vel arda Bu şekilde de geliyor siyak. O Allah ki yeri göğü altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti. Demek ki yeri göğü yaratırken istiva etmiş değildi. Delil, yeri göğü yarattı, sonra istiva etti diyor. Tamam Sonra bellidir, sonralık. Bir kere zaten şu ayetten şu faydayı da çıkarıyoruz. Allah'ın istivasının fiili sıfat olduğuna delil. Yani bir zaman olup bir zaman olmayan, dilemesine bağlı olan. Çünkü sonra diyor. Demek ki neymiş? Dilemesine bağlıymış. Tamam ama daha çok bizi ilgilendiren bu ayetle alakalı ne? Yeri göğü yaratırken Allah her şey istiva etmiş değildi. Tamam. Yeri göğü yaratırken istiva etmiş değildi. Elimizde kaç kısım var? Üç. Yeri göğü yaratmadan önceki durumu. Ona değindik mi? Değinmedik. Yeri göğü yarattığı esnadaki durumu değindik mi? Değindik. Ne dedik? Dedik ki yeri göğ yaratırken her şey istiva etmiş değildi. Bu çok açıktır. Bunda hiçbir problem yok. Yeri göğü yarattıktan sonra, evet istiva etti. Delil aynı ayet. O Allah yeri göğü 6 günde yarattı Daha sonra ne yaptı? Arş'a istiva etti Şimdi yeri göğü yaratırken de Yeri göğü yaratırken de Yarattıktan sonra da zaten ne vardı? Arş vardı Yani arş yeri göğü yaratmadan önceydi tamam? Şimdi biz anladık yeri göğü yarattığı esnada arş'a istiva etmiş değildi Yeri göğü yarattıktan sonra arş'a istiva etti Peki yeri göğü yaratmadan önce de arş vardı O zaman istiva etmiş miydi? Tamam Yeri göğü yaratmadan önce istiva etmiş miydi? Bunda ben bu tartışmayı çok gerekli görmemekle birlikte ama ehli Sünnet alimlerin bir kısmının kitaplarında yer etmiş olduğundan dolayı anlatıyorum. Bunda ihtilaf var. Bazı alimler tavakkuf ediyor. Diyorlar ki biz Allah Azze ve Celle'nin yeri göğü yaratmadan önce arşın üzerine istiva edip etmediğini bilmiyoruz, tavakkuf ediyoruz. Çünkü tavakkuf etmelerinin sebebi de nedir? diyorlar ki bu konu hakkında istiva edip etmediği hakkında bir delil gelmemiştir bize. Tamam Bu birinci görüş. İkinci görüş de diyor ki Allah Azze ve Celle yeri göğü yaratmadan önce de arşa istiva etmişti. Ha, ne zaman etmişti bilmiyoruz ama yeri göğü yaratmadan önce de ne yapmıştı? İstiva etmişti. Ne zaman bilmiyoruz. Delil olarak i̇bn Abbas'tan bir nakil yapıyorlar. El-Firya bi-el-Kader de zikrediyor. Kader kitaplarında kaynaktır. Böyle seleften gelen, senetlerle nakiz zikreder sahabelerden tabirinden. Orada i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki, اِنَّ Azza عَزَّوَ جَلَّ istawa' ala عَرْشِهِ قبل اَنْ يَخْلُكَ شَيْعًا Allah Azze hiçbir şey yaratmadan, tabi arşı kastetmiyor çünkü, arşı söylüyor. Hiçbir şey yaratmadan önce arşı istiva etmişti diyorlar. Diyorlar ki, bazı bahisçiler bu rivayeti yetererek diyorlar ki yaratmadan önce de istiva etmiş olduğunu gösterir. Çünkü diyorlar İbn Abbas'tan gelen bu söz merfu hükmündedir. Yani peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sözü hükmündedir. Çünkü ictihadın dâhili olmayan meselelerdendir bu gaybi meselelerdendir. Önemli akidevi bir meselelerdendir. Allah azze ve celle'nin bizzat zatından bahsediyor, ne yaptığından bahsediyor. Dolayısıyla İbn Abbas bunu ictihadi olarak söylemiş olamaz mutlaka bunu peygamberden bir duyuma dayandırarak söylemiştir. Buna da ne diyoruz? Bu mevkuf hükmünde değildir. merfu hükmündedir diyorlar. Bunu delil getiriyorlar. Söz Bazıları da sahi oldu da ihtilafla. Bazıları da bu konu hakkında delil olmadığı için ne ispatta ne de nefe gidiyoruz dediler. Demin söylediğim gibi. Tam burayı da bitirdik. Şuraca şöyle bir parantez açıyoruz. Yeri göğe yarattığı esnada arşın üzerine istiva etmemişti diyenlere göre. Biz mi benim tercih ben tercim söylemiyorum benim tercihim yok öyle diyorsan sen demiş öyle şöyle demiş oluyorsun normaldir yani eli sünnetten bir görüştür hangisini Şimdi alırsan. Yeri, yeri göğe yaratırken arşı istiva etmemişti, etmemişti. onda yani herkesin ha, ha, ha, ha tabi Yeri göğe yarattığı esnada arşın üzerine istiva etmiş değildi bunda hiçbir problem yok yani tamam. Peki, peki yeri göğü yarattığı esnada arşa istiva etmemiş olması, arşın onun üzerinde olmasını mı gerektirir? Ebeden. Çünkü neden? Hangi tabir sahihse, hangi sıfatı devrede? Zati sıfatı olan ulu sıfatı devrede. Zaten her şeyin üzerinde. Evet, yeri göğü yaratırken her şey istiva etmemişti ama buna rağmen neydi? arşın üzerindeydi. Ama ne olarak? Uluv sıfatı olarak üzerindeydi. İstiva sıfatı olarak değil. Çünkü ne dedik? İstiva özel bir sıfat. İşte istiva özel bir sıfattır ifadesini fıkhettiğin zaman bunu anlıyorsun. İstiva özel bir sıfattır. Keyfiyetini bilmiyoruz. Arşın yine üzerinde olma demek. Ama uluv da arşın üzerinde olma demek. Ama sadece arşın değil, aynı zamanda her şeyin üzerinde olma demek. O yüzden uluv sıfatı her zaman Allah'ta mevcut olduğu için yeri göğü yarattığı esnada arşa istiva etmiş değildi ya arş Allah'ın üzerinde olmayı gerektirmez. Arşın Allah'ın üzerinde olmasını gerektirmez. Allah azze ve celle yeri göğü yaratırken de arşa istiva etmemiş olması ile birlikte arşın da her şeyin de üstündeydi. Neyle? Uluv sıfatıyla. Genel uluvuyla. Tamam O yüzden ne diyor? Uluvun hasun nefi bu çok önemli ifadedir. Uluvun khas, özel uluvun nefi, uluvun ammun, genel uluvun nefini ne yapmaz? Gerektirmez. Bu ifade ezberlenecek Türkçesiyle tamam. Mesela şöyle de diyebiliriz, Arapçayla nasıl diyebiliriz, nasıl olur? Deriz ki el uluvvul ammu, şöyle diyebiliriz. Nefyul uluvvil khasi, la yestelzimu nefyel uluvvel ammi. Özel uluvun nefi ki o da istiva. Genel uluvun nefini, ki o da genel uluf gerektirmez. Tamam. Özel uluvun nefini, genel uluvun nefini ne yapmaz? Gerektirmez. Çünkü delil ikisi ayrı ayrı sıfat. O kadar basit. Doğru mu? Şimdi Allah Azze ve Celle'nin şu cümleme dikkat edin. Allah Azze ve Celle'nin bazen istiva etmemesi ge şey, e gecenin bazen dünya semasına inmemesi değil mi? Bazen inmiyor. Bazen inmemesi elinin olmadığını gerektirir mi? El, elinin e, nefini gerektirir mi? Niye gerektirir mi? O ayrı, o ayrı sıfatla alakası var. Tamam. Aynı şekilde de uluf ayrı bir sıfat, istiva ayrı sıfat. İkisi birbirinden tamamıyla ayrı sıfatlardır. İkisi uluva delalet eder. Biri özel uluv, biri genel uluv. Tamam. Dolayısıyla da özel uluvun nef yolunması ki o da istivadır. Ne zaman nef yolundu? Yeri göğü yarattığı esnada. O zaman nef yolunması genel uluvun ki o da her zaman Allah'ta var olan o mutlak uluv işte o genel uluvun nefini ne yapmıyor? gerektirmiyor özel uluvun nefi. En sade tarifle istivanın bir anlık nefi çünkü fiili sıfattır. Uluv sıfatının, mutlak uluv sıfatının nefhi ne yapmaz? gerektirmez. İkisi ayrı ayrı sıfatlar. Benim ölmem senin ölmeni gerektirir mi? Bunun gibi yani. Böyle düşün. Tabi sayısı. Mahlukattan örnek verecek olursak. Tamam? Evet. Önümüzdeki derste de istiwa ile alakalı getirilen meşhur bir şüpheyi klasik cevaplardan daha ziyade e, özel bir reddiye ile ele alalım. O da "kad istiwa beşron alal iraki min gayri seifin eudemin mihraki klasik beşir iraki istila etti kansız ve klasız. Buna zaten maruf bilinen reddiye var ama özel. Yani faydeler özel olduğu için özel anlatılacak bazı önemli hususlar var, reddiyeler var bununla alakalı. O yüzden bunu şimdi almayalım, uzun sürer. Bir sonraki şey uzun değil fayda, onu alabiliriz ondaki içinde ama o da el sıfatıyla alakalı önemli bazı bilgiler var. Bunları diğer derslere bırakalım. Önümüzdeki ders alırız ya bunu ya da direkt başka faydaya geçer fıkıh usulüyle de olabilir, bakacağız. Bu da bırakalım. Allah-u Alem. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed.